Öncü Şahsiyetler Seslendiren Timur Çayır Hatim El Ney Matematik, bütün bilim dallarının temel aracı. Edebiyattan coğrafyaya, tıptan kimyaya, mekanikten uzay bilimlerine kadar her alanda olmazsa olmaz tek unsur. Matematik, özellikle İslam'ın altın çağında büyük bir sıçrama yapmıştır değerli dostlar. İslam alimleri ilk iştigal sağları denilebilecek astronomi bilimiyle ilgilenirken, hesaplamaları yaparken ellerindeki matematik bilgisinin yetersiz olduğunu fark etmişler ve bu nedenle de ikinci önemli uğraşları olarak matematiği seçmişlerdir. Ebu'l-Abbas el-Fadl bin Hatim el-Neziri de matematikle uğraşan İslam alimlerinden biri. İsminden ötürü İran sınırları içinde bulunan Şiraz yakınındaki Neyriz kasabasında doğduğu anlaşılıyor. Fakat hayatı hakkında neredeyse hiç bilgi bulunamıyor. Dönemin Abbasi hükümdarları Halife Mutezid ile El-Muktefiye Atıf yazdığı astronomi eserlerinden ötürü ilmi kariyerini Bağdat'ta sürdürdüğü ve Abbasi Sarayı'ndaki ilim adamlarının arasında yer aldığı saray astronomu ve astrologu olduğu söylenebilir. Neziri, İslam matematik ve astronomi tarihinde kendisinden sonra gelen İbni Yunus, Nesevi, Biruni, Ömer Hayyam, Nasuruddin Tusi ve Kemalettin Farisi gibi alimlerin daima atıf yaptığı bir bilgin olmuştur. Eserlerinin tercümelerinden sonra Batı Avrupa'da da hatırı sayılır bir üne kavuşmuş olan Neziri, orada Anaritius ismiyle tanınmıştır. Matematik alanında en önemli kitabı olan "Şerh Kitap İklides Fil Usul" yani Öklid'in elementlerine şerhlerdir. Neziri burada ilk çağın en ünlü matematikçisi olarak bilinen Öklid'in en meşhur ve temel kitabı elementleri incelemiş eserin dilini ve uygulama metotlarını geliştirmiş, kitapta şekiller için kullanılan harfleri değiştirmiştir. Hem Yunan-Helen dönemi hem de İslam dönemindeki çalışmaları, tanımları, önerme ve teoremler üzerine yapılan pek çok çalışmayı dikkate alarak kendi kişisel bilgilerini de kitaba ekleyerek geliştirip zenginleştirmiş, daha iyi anlaşılmasını sağlamıştır. Neziri'nin bu eseri sadece şerhlerden ibaret değildir. O bu eserde Matematik ilmine dair bazı hipotezleri ispat esnasında kullanılan delillerin fonksiyonunu geliştirmiş ve sembol harfleri de değiştirmiştir. Şerhlerindeki ispatla ilgili kısımlar, matematik tarihçilerinin dikkatini çekmiş, Fransızca, Almanca ve Rusçaya tercüme edilmiştir. Neziri ilmi çalışmaları boyunca müstakil eserler vermek yerine var olan eserleri yeniden ele alarak geliştirme yöntemini tercih etmiştir. Kendinden önce gelen Müslüman matematikçiler, Sabit Bin Kurra ve Mahani gibi alimlerin de çalışmalarını dikkatle incelemiştir. Böylece kendisinden sonra gelen matematikçilerin de dikkate alıp takdir ettiği çalışmalar yapmıştır. Oran, orantı teorisini içeren hendesi aritmetiği geliştirmiştir. Daha önce Habeş el hasip tarafından kullanılan tanjant fonksiyonunu küresel trigonometriye yerleştirmiş ve küresel sinüs değerini vermiştir. Temel çalışma alanı matematik olsa da astronomi konusunda da dikkate değer eserler kaleme almıştır. Tefsir Kitabül Majesti, Batlamyus'un Almagest'i üzerine yapılmıştır. Kitap Zicil Kebir, uzun zic kitabı ve Kitap Zici Sa'ir ve ayrıca Kitap Ziyil Kebir, uzun Zic kitabı ve Kitap Ziyiç Sayir, yani kısa Zic kitabı adlı eserleri vardır. Kitap Lil Amel Bil Usturlabil Kürevi isimli eser, küresel usturlap ile ilgili sahasının en iyi çalışmalarından biri kabul edilir. Kitap Ehdasul Cev, meteoroloji ile ilgilidir ve Kitap Tefsiriler Baali Batlamyus, Batlamyus'un Tetra Biblos isimli eserinin çeviri ve şerhleridir. İbni Heysem ve Biruni tarafından faydalanılan bu eser kitaba yazılmış en iyi şerh olarak kabul edilmiştir. Hayatı boyunca 20'den fazla eser ve çok sayıda şer kaleme almış Neziri'nin 922 yılında vefat ettiği anlaşılmaktadır. Vefat ettiği yer ve kabri hakkındaysa ne yazık ki bir bilgi bulunmamaktadır. Öncü şahsiyetler. Seslendiren Timur Çayır